Enfal suresi Medine döneminde Hicri 2. yılda vaki olan Bedir Gazası'ndan sonra nazil olmuş olup 75 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetlerin taksimini soruyorlar. De ki: Onun taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçek mümin iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Birbirinizle aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okununca bu onların imanlarını artırır ve yalnız Rablerine güvenip dayanırlar. Namazı hakkıyla ifa edip kendilerine nasip ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar. İşte gerçek mü'minler onlardır. Onlara, Rablerinin nezdinde, cennette yüksek dereceler, mağfiret ve kıymetli bir nasip vardır. Nitekim, pek yerinde ve gerekli bir iş için, Rabbin seni evinden çıkardığı zamanda, mü'minlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştır. Gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile, onlar bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı sanki gözleri göre göre ölüme sevk ediliyorlardı. Allah iki topluluktan birine sizi galip kılacağını vaat ettiğinde siz silahsız olan topluluğun, kervanın sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ise emirleriyle hakkı üstün kılmak ve şirkin kuvvetini yok ederek kâfirlerin ardını kesmek istiyordu ki o suçlu müşrik güruhu hoşlanmasa da Hak olan İslam'ı yüceltsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın. O vakitsiz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben size peş peşe gelecek bin melaiike ile imdad edeceğim diye duanızı kabul buyurdu. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz güven duysun diye yaptı. Yoksa gerçekte yardım ancak Allah'tandır. Başkasından değil. Çünkü Allah, azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.